Doğadan Gelen Sağlık Hazırlayan ve Sunan Profesör Doktor Filiz Meriçli İstanbul çok soğuk. Akşama kar yağacak ama biz yine de e, radyonun küçücük salonundayız. Bu küçücük mekanda e, çok özel bir konuğum var bugün. Eczacı Neylan Zırhlıoğlu Türk oldu doğru söyledim değil mi? Evet, ee, Neyle hanımla ezaneli yerde fitoterapötikler ve e, dermokozmetiklerle ilgili e, son durumu konuşacağız, eczacının rolünü konuşacağız, eczacının yaptıklarını ve yapması gerekenleri konuşacağız. E, çoğunuz tanıyorsunuz. Eczacılar arasında e, özel e, birliktelikler, özel e, gelişmeler var biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de e, Farmatik Girişimci Eczacılar Derneği. Neylan Hanım e, bu derneğin e, şu anda yönetim kurulu başkanı. Neylan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bize biraz farmatikten bahseder misiniz? Nasıl kuruldunuz, neler yapıyorsunuz? Tabii ki. Ee, şöyle başlayabilirim, büyük yolculuklar küçük bir adımla başlar sözünden yola çıkarak bundan yaklaşık 4-5 yıl kadar önce 30-35 kişiyle 30-35 eczacı meslektaşımızla başladığımız yolculuğa bugün e, Türkiye'nin hemen hemen büyük illerinden yaklaşık e, 200 hatta 200'ü e aşkın üyeyle güçlenerek büyüyerek yolumuza devam ediyoruz. Ne güzel. Teşekkür ediyoruz ee, Esas kurulma amacımız Ezacılığın eskide Olduğu gibi saygınlığını Tekrar kazandırmak Bu en büyük hedefimiz Ve e, bizler biliyoruz ki biz Eczacılar Gönüllü sağlık danışmanlarıyız Ve bu danışmanlık rolümüzü Bir adım daha öne taşımak Artık bitinleri karışık, önlük giyilmeyen Tozlu raflı ve karanlık Mekanlardan iki şartları Düzgün, aydınlık Güler yüzlü sürekli eğitim alan ve bu aldığı eğitimleri de hastalarına aktaran eczacı ve eczacı teknisyenlerinin çalıştığı mekanların çoğalması gerektiği fikrinden yola çıkarak biz derneğimizi kurduk. Yani eczane bir sağlık danışma noktası. ve sağlık yönetiminde evet. sağlık danışma noktası olmalı. Kesinlikle ve hasta özellikle Türkiye'de hasta ve doktor ilişkisi Muayenehaneden çıktıktan sonra çok kısa süre sonra bitebiliyor. Halbuki eczacı ile olan ilişki o noktadan itibaren başlıyor ve biz e, hastalarımızın ya da tüketicilerimizin hem e, gerçekten gönüllü sağlık danışmanlarıyız, yeri geliyor onların dert ortağıyız ve e, her an ulaşabilecekleri en yakın, e, en yakın noktalarıyız diyebilirim. Bir de bir konu daha var ki e, dermokozmetik ve besin destekleri konusunda eğitim alan tek meslek kuruluşu biz eczacılarız. Bu da bizim için çok önemli bir ayrıcalık. E, sırf bu yüzdendir ki dermokozmetik olsun, besin destekleri olsun, e, fitoterapi ürünleri olsun, anne bebek ürünleri olsun, medikal ürünler bunların sadece ve sadece eczanelerde ve eczacı danışmanlığı, satılması veya tüketiciye ulaştırılmasının doğru olduğunu kabul ediyoruz biz dernek olarak. Ve bu yüzden de e, bizim üyelerimiz daha çok ilaç zaten biz eczacıların işi. İlacın yanında ilaç dışı kategori ürünlerinin de çokça yer aldığı eczanelerin sahipleriyiz biz. Gerçi ben o ilaç dışı ürün sözünü hiç sevmiyorum biliyorsunuz. Her yerde söylüyorum. E İl e, özellikle fitoterapötiklere ve kozmetiklere ilaç dışı ürün dediğimiz zaman o hemen eczane dışına çıkan ürün e, olma tehliki, <gülüyor> eczane'nin dışına çıkan ürün olma tehlikesi içeriyor. E, ben o, o nedenle hep e, bitkisel ilaçlar, fitoterapötikler, dermokozmetikler, ilaç ve e, ilaç özelliği e, taşıyan sağlıkla ilgili tüm ürünlerin eczane'den eczacı danışmanlığında halka ulaşması gerektiğini düşünüyorum. E, Dinicilerimizde bir ...bir şeyi daha paylaşalım sizinle. E, yıllardır hep söylerim biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nde... işte eczaneler... ...marketlerin küçücük bir köşesinde... ...ilaç olan kısım diğerlerini... ...herkes raftan istediği Klaşı gibi bile. alıyor diye. Hı -hı. Ve bunun da sonucunu Amerika... ...çok kötü sağlıksız insanların... ...ülkesi olmakla ödüyor diyorum. E, bu nihayet Amerika'daki çeşitli eyaletlerle de fark edildi. Ve şimdi o raflara serbest satılabilmek üzere eczane dışına çıkarılan ürünler eczacı danışmanlığında halka ulaşması için yavaş yavaş eczaneye geri dönüyor. Geri dönelim, evet. Eyaletlerin sayısı giderek artıyor. Onun için de biz yani Amerika'yı yeniden keşfetmeyelim. hani Herkes Mersin'e giderken biz tersine gitmeyelim. Onların yaşadıkları bu bu kötü deneyimi illa da yaşamak zorunda değiliz. Onun için biz ilaç ve sağlıkla ilgili tüm bit bitkisel ürünler ve diğer kozmetik ürünlerin eczaneden eczacı danışmanlığında halkımıza ulaşmasını sağlamalıyız. Bu konuda inat etmeliyiz. Tabii bu da Mesleğine sahip çıkan, mesleğin saygınlığını arttıran, eczacıyı gerçekten danışma noktası olarak görülebilecek konuma getiren eczacılarla mümkün. Siz bunu başarıyorsunuz. O yüzden ben sizi çok her yerde çok teşekkür destekliyorum. Ediniz, sağ olun. Evet, zannede bu tip ürünlerle karşılaştığınız sorunlar ya da kazandığınız artılar neler? Onları da paylaşalım isterseniz. Şimdi biz bu anlamda gerçekten farklı olma adına sürekli eğitimler alıyoruz. Bunu biliyorsunuz. Hem eczacılar olarak hem de eczane ekibimize sürekli eğitimler aldırttırıyoruz. Ve bu eğitimlerle şunu görüyoruz ki eğer danışmanlığınızı ön plana çıkarırsanız ee, hiçbir şekilde hastayı memnun edememe gibi bir probleminiz olamaz. Yani hasta memnuniyeti bizim için, biz farmatik eczacılar için hasta memnuniyeti bizim en önemli olmazsa olmazımız diyebilirim. Hasta her şekilde bizden mutlu ayrılmalı. Ve biz e, sağlıklı yaşlanmayı ya da koruyucu hekimlik dediğimiz artık bunu Türkiye'de uygulamamız gerekiyor. Fitoterapiler işte burada belki en önemli noktada. Ee, kimyasal ilaçların az çok zararlarını ya da kullanımları sonucundaki yan etkilerini, toksik etkilerini hepimiz biliyoruz. Fitoterapi işte burada bence çok önemli. Ee, dernek olarak biz dediğim gibi eğitimlere çok çok önem veriyoruz. Ee, hem kendimiz hem ekibimiz sürekli eğitimler alıyor. Bir de farmatik kariyer günleri diye üniversitelerde Eğitimlere başladık ki parmetik kariyer günlerinin isimhanesi de sizsiniz. <gülüyor> ya evet bunu paylaşalım <gülüyor> evet. eczacılık Çünkü Filiz Hoca bizim onursal üyemiz ve böyle bir projeyi hayata geçirmek istediğim zaman e, ismini parmetik kariyer günleri koyalım dedi. Benim de çok, inanılmaz hoşuma gitti. Şimdi ilk 3 e, İstanbul'daki eczacılık fakültesinde başladık. Daha sonra Ankara ve diğer eczacılık fakültelerinde de bu eğitimleri vereceğiz. ve Gerçekten 4. ve 5. sınıf öğrencilerine yaptığımız bu eğitimler çok keyifli geçiyor ve onları mesleğe çok fazla ısındırıyor. Ne zaman devamı gelecek diye öğrenciler bizlerle temas kurmaya başladılar. Bu da bizim bizi çok çok mutlu ediyor. Yani zaten meslek adına yaptığımız her şey bizi çok mutlu ediyor. Mesleğinize bu kadar önem veriyor olmanız da e, meslektaşlarınızı yetiştiren, yeni eczacıları yetiştiren e, bir hocaları da mutlu ediyor. Onu da paylaşayım. E Eza, farmetik eczacılar farmetik kariyer günleri eczacılık fakültesi 4 ve 5. sınıf öğrencilerini Farmatik yönetim kurulunun bir armağanı bir eğitim armağanı özel konuşmacılar alanında uzman konuşmacılar getiriyorlar fakülteye ve gençlerimiz meslekleriyle ilgili belirli yol almış çevrelerinde saygınlık uyandırmış eczacı büyükleri sayesinde böyle bir eğitime kavuşuyorlar sertifikada alıyorlar. İnanamazsınız Derse girmeyen öğrenciler sertifika veriliyor deyince hep, hepsi amfiyi doldurdular. Bizim İstanbul <gülüyor> Eczacılık'ta yaşadığımız olay. Herkes çok keyifliydi. Devamını tabii bütün Eczacılık fakültelerinde yaygınlaştırmakta yarar var diye düşünüyorum. Siz bir de dergi çıkarıyorsunuz değil mi? Öyle Dergimiz, bir şey hatırlıyorum. Dergimiz Farmatik Sağlık Dergimiz 35 hatta bu sayıda 36 bin tirajla 3 ayda bir çıkardığımız bir dergi. Sağlık sektöründeki en büyük dergi. Hatta yaptığım araştırmalara göre Türk Hava Yolları'ndan sonraki en büyük dergiymiş. Ee, çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Çünkü dergiyi direkt tüketicilerimize 3 ayda bir ücretsiz olarak eczanelerimizden, sadece parmetik eczanelerinden e, tüketicilere veriyoruz. İçinde yeni çıkan e, mesleğimizle ilgili yeni çıkan bütün ürünler tanıtıldığı gibi konularında uzman hekimlerin ya da uzman eczacıların yazdığı köşe yazılarımız var. Ve e, geçen güne en son bir e, müşterim şöyle bir şey söyledi. Yeni dergi ne zaman çıkacak? Yenilikler ne zaman gelecek? İnanılmaz keyif aldım bundan. Çünkü takip ediliyor ve aranılıyor. Bu da çok güzel bir şey. Yine geçen gün e, bir e, Adile'nin AK Merkez Eczanesi, Adile Hanım'ın bir müşterisi bir eczacı daha doğrusu. Bir eczacı gidip bu dergiye abone olabilir miyim demiş. Çapadan bir eczacı meslektaşımızmış. Bu da bizi son derece mutlu etti. Doğru ve güzel şeyler yaptığımızı düşünüyoruz ama tabii ki daha çok yapacak projelerimiz var. Ee, mesela bir kongre hazırlığımız var Ekim ayında. Ee, bu dermokozmetik ve besin destekleri pazarını birlikte eczanelerde nasıl daha büyütürüzü planladığımız bir organizasyon olacak. Tabii ki yeni ürünler de bu organizasyonda eczacılara tanıtılacak ama... ...esas bizim için önemli olan burada... Ee, Eczacılığı daha iyi geleceğe nasıl taşırızı programlayabilmek. Yani bu çok çok önemli bir proje bizim için ve parmetik olarak böyle bir projeyi son derece en üst seviyede ve çok güzel yapmak istiyoruz. Yani bizim hayalimiz şu anda bu. Kolaylıklar diliyoruz biz e, eminim e, çok etkileyici ve e, kalıcı sonuçları olacak İnşallah. yararlı sonuçları olacak bir kongre olacaktır ama tarihi e, 28-29-30 Ekim olmasın <gülüyor> çünkü e, 28-29-30 Ekim'de e, Türkiye'deki ezercılık fakültelerinin farmakognozu ve farmasötik botanik e, bilim dallarında e, çalışan akademisyenler ve bitkisel ilaçlar tıbbi çaylarla ilgilenen sektörden uzmanlar hepimiz Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin konuğuyuz. Mersin'deyiz. Mersin'de 19. Bitkisel İlaç Almadeleri toplantısı yapılacak. Hatırlayacaksınız 2008'de İstanbul'da Marmara'da İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin ev sahipliğinde yapmıştık bu bitkisel ilaç almadeleri toplantısını. Ve siz de orada konuşmacıydınız evet, değil orada mi? Ee, ana konusu fitoterapötikler konusunda sorumluluklarımızdı. Fitoterapötiklere Bital izni veren, üretim izni veren Tarım Bakanlığı yetkilileri de aramızdaydı. Teğişik bir toplantı çok olmuştu. Çok güzel bir Eminim Mersin'deki de çok güzel olacak. Mersin civarındaki bütün eczacılarımızın katılmasını diliyorum. Biz ee, de geleceğiz hocam. Evet tabii bekliyoruz. <gülüyor> ee, aslında e, meslek için yapılacak her iyi şey, meslek e, yeni katılanlar için de Umudu tazelemekle. Ben şimdi Umud'un türküsünü dinleyelim istiyorum. Hay hay. Umud'un türküsünü dinledik. Bu şarkıyı ben çok seviyorum biliyorsunuz. E, bu güzel e, beste e, sevgili Türkan Saylan hocamız için e, bestelendi. Gerçekten e, umutsuzluk sözcüğü yoktu Türkan Saylan'ın sö e, söz dağarcığında. E, kesinlikle e, umutsuzluk kelimesini kullanmazdı. Çevresinde kullananlar olunca da biraz kızardı ne kadar güzel umutsuz olmaya hakkımız yok derdi çok hep. Dağır. evet biz de her koşulda umutsuz olmayalım umudumuz hep içimizde olsun ve biz de başkaları için umut olalım bu çok önemli bir şey bizim kendi umudumuz olsun ama biz aynı zamanda başkalarının da umudu olalım okula gönderilmeyen kızların umudu olalım onlar bize yazınca onlara bir şeyler yapalım onların okula gitmesini sağlayacak bursları e, toplayalım. E, okula gitmeleri için okul gerekiyorsa okul yapılacak mekanizmaları bulalım, yurtlar yaptıralım. Yani biz de ülkemizin bizden sonrası için umut olalım diye düşünüyorum sizin bu bağlamda da 100 tane kızımıza umut olduğunuzu ben herkesle paylaşıyorum ama bir de sizin ağzınızdan duyalım nasıl ezarcının kır çiçekleri nasıl doğduğu ee, nasıl gidiyor? Şimdi bizim bu dönem 3 e, tane sosyal sorumluluk projemiz var. E, bir tanesi e, Meme Vakfı e, ile ortak yaptığımız, Elka Kozmetik Darfen firması ile ortak yaptığımız 500 kadının ücretsiz mamografi çekimi ve kontrolleri projemizdi. Ki bu projede bir kadının e, meme sahası çok erken safhada yakalandı ve e, farmitik başarısıdır bu Hemen tedavi gördü ve bize bir teşekkür yazısı geldi bununla ilgili derneğimize. İkincisi biyokart çölyak hastalığını tanıma ve bilgilendirme. E, projemizde Türkiye'de çok az bilinen ve gerçekten çok fazla insanda olduğu düşünülen bu hastalığın tanınması ve yaygınlaş, yaygınlaşarak tanınması eza, özellikle eczacılar için bilinmesi çünkü bu hastalığı bilmeyen hekimlerimiz bile olduğunu biz biliyoruz ha evet onu biliyorum Evet e, bununla ilgili bir sosyal sorumluluk projemiz var o şu anda devam ediyor Bununla ilgili bir programa da katıldınız. Ben tesadüfen izlemiştim programında, değil evet, mi? Ee, dört köşeye. Dört köşeye, dört köşeye gelmenin, konuk olmuştum. <gülüyor> oraya konuk olmuştum. Ve... Ee, Gerçekten de çok fazla izleyen e, seyirci varmış ki o gün ve ertesi gün birkaç gün hatta eczaneme gelmeyi düşünen bir sürü tüketici oldu. Daha çok bilgi alayım diye ben bu kadar biliyorum daha fazla bilmiyorum dedim. <gülüyor> e, güzel bir programdı o da. E, son olarak da Farmetin Kır Çiçekleri Projesi. Bunda da 100 kız öğrencimizi e, koruyucu ailesi olarak bunları okutmak ve topluma kazandırmakla ilgili bir projemiz. Bu da bizi yine parmetik olarak çok heyecanlandıran bir proje. Şimdilik 100 kız öğrenciyle başladık. İnşallah bunu daha sonra daha fazla sayıda kız öğrenciyle devam ettireceğiz diye düşünüyorum. Evet haklısınız. Her meslek grubunun bu duyarlılığı da göstermesi lazım. Çünkü... Sanıyorum geçen programda da paylaştım ama yine de söyleyeyim. Birleşmiş Milletler raporuna göre Türkiye 2020 yılına kadar kız erkek çocukların okullaşmasında yani ilkokula gitmelerinde yok. Kız erkek çocukların okullaşmasında eşitliği sağlayamayacak 20 ülkeden bir tanesi. Diğer 19 ülkeye bakacak olursanız... Birkaç yıl önce özgürlüğüne kavuşmuş sömürge ülkeleri Zimbabwe ve diğerleri. Bu tabii bizim e, özellikle Türkiye'nin okullarında okumuş meslek sahibi olmuş bireyleri olarak içimizi acıtmalı. Ve her meslek grubu kız çocuklarının tümü okula gidene kadar daha doğrusu ülkemizin her köşesindeki tüm çocuklar e, okula e, gidebilecek gidebilinceye kadar el ele vermeliyiz diye düşünüyorum. Bu bağlamda sizleri de kutluyorum. Nasıl coşkuyla ben de ben de diye e-mail'lar yazdığınızı <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> hatırlıyorum. Sayıyı giderek artacağını düşünüyorum. Hı -hı. Mutlaka diğer eczacı meslektaşlarımız da Anadolu'nun herhangi bir köşesinde ya da İstanbul'un esenlerinde ya da Gazi Osman Paşa'sında ya da Ümraniye'de bir kızımızın okula gitmesi destekleyebilir. Çünkü Türkiye'de resmi rakamlara göre her yıl 500 bin kız çocuğu 500 bine yakın kız çocuğu okula gidemiyor görünüyor bu resmi rakam ama nüfus cüzdanı olmayan kız çocukları var okuma yazmayı öğrenince ilkokul ikiden okuldan alınıp evde kardeşlerine bakan kız çocukları var 5. sınıftan alınıp 6. sınıfa geçince artık sen genç kız oldun deyip, okuma evlen... de olur. Okuma deyip evlendirilenler var işte ilkokul 8 yılı bitirip liseye gönderilmeyenler var bunlar ile birlikte sayı her yıl 2 e, milyona yaklaşıyor yani 2 milyon kızımız her yıl okula gidemiyor bu e, biz Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak 36 bin kız çocuğuna burs vererek onların eğitimlerine devamlarını al. sağlıyoruz. Hı hı. Ama hedefimiz 100 bin. Şimdi bu 100 bine ulaşmada Ezacın'ın Kırt Çiçekleri de belli bir yeri aldı. <gülüyor> İnşallah artarak evet. devam edecek. Bununla ilgili bir tanıtım filmimiz var. Şebnem Ferah Ünzüleyi okudu bize. İsterseniz şimdi Ünzüleyi de dinleyelim. Çok evet Şebnem Ferah Ünzüleyi okuyor. Valmadan 8 Yaşamı Destekleme Derneği olarak bugüne kadar 36 bin ünzilemizi okula gönderdik. Şimdi amacımız 100 bin kızımıza aydınlık bir gelecek sunmak. Türkiye'nin çağdaş yarınları için desteklerinizi bekliyoruz. Evet ben bu tanıtım ıı, filmini izlerken ve ıı, Şebnem Ferah'ı dinlerken her keresinde çok duygulanıyorum. Sevgili Halit Ergenc'e de ıı, teşekkür etmek istiyorum bu tanıtım ıı, filmini seslendirdiği için. Sevgili Müjde Arla Mehtap Arada annelerinin, sevgili Aysel Gürsel'in, Aysel Gürel'in ıı, sözlerini yazdığı bu parçayı... Iı, ...dokumak isteyen kızlarımızın sesini duyurmak için kullanmamıza izin verdikleri için teşekkür ediyorum. Evet, eczacının kır çiçeklerine dönelim ama sizin bir başka e çevreyle ilgili çalışmalarınız evet, da var. Evet, biz e eczacıları olarak doğaya dönüşümlü poşet kullanıyoruz. E elimizden geldiği kadar her konuda, parmetik eczacılar olarak yine her konuda duyarlı olmaya çalışıyoruz. Çevre konusunda olsun... Ee, öğrenci okutma ya da e, hasta ile ilişkiler konusunda olsun aklımıza gelen her konuda en iyi en mükemmel, en mükemmeli yapmaya çalışıyoruz ee, pitoterapi konusuna gelirsek Eğer e, pitoterapi ürünlerinin kullanımı son yıllarda ...etkide artmakta. Bunu hepimiz biliyoruz. Hem Türkiye'de hem yurt dışında. Hı. Bunun nedeni... ...kimyasal ilaçlara karşı bir güvensizliğin oluşması... ...ya da e, kimyasal ilaç kullanımı sonucu... ...ortaya çıkan yan etkilerin olması. Bir de son dönemde yeni bir trend var. Bunu hepimiz biliyoruz. İnsanlar yeniden doğaya yönelmeye başladı. Bu da çok e, etkiledi bence... ...fitoterapi Tabii ...bizim kullanması. için de çok önemli. Parmakognozi e, çok daha önem kazandı... E, ...böyleyece. <gülüyor> AB ülkelerinde özellikle Almanya'da e, yaptığım biraz incelemeler oldu. E, günlük rahatsızlıkların tedavisinde hekimler öncelikle bitkisel ilaçları tabii. tercih ediyorlar. Tabii. Ve Almanya eczanelerindeki 21 bin dolayındaki preparatın 7 bin kadarı bitki özleri, bitki ekstraları. <Gülüyor> Bu çok büyük bir rakam. E, burada eczacının tabii ki büyük bir e, danışman rolü var bence. Biz farmatik olarak ne yapıyoruz? Bizim bir firma iletişim komisyonumuz var ve farmatik eczaneleri olarak bu firma iletişim komisyonundan geçmeyen ürünleri eczanelerimize almamaya çalışıyoruz. Benim hep eczane kalitesinde ürün dediğim noktaya doğru yürümek olarak değerlendiriyorum ben evet. bunu gerçekten eczane de eczane kalitesinde bitkisel ürün olmalı bunu sağlamanın tabi bir yolu sizin kendi içinizde oluşturduğunuz bu yöntem çok yararlı çok da gerekli ben hep bütün eczacı odalarının da böyle birer komisyonu olması gerektiğini hatta belki TEP'te böyle çok ciddi bir komisyon olup TEP'ten onay almayan bitkisel Ürünleri, ürünlerin eczanelere dağıtımının olmaması, ıı, evet. engellenmesi sağlamak lazım. Bu konuyu da her yerde dile getiriyorum. Hani kırk kere söyleyince olurmuş. <gülüyor> ben de ben kırk birinci kere söylemiş olayım. Ee, kutluyorum. Bu, bu tip özeni, mesleğin saygınlığını ve ezane kalitesinde ürün konusuna önem vermek çok, çok gerekli. Evet. Hele de bu dönemde Evet. Belki burada işte biz Eczacıların aktarlarla arasındaki Rolü belki pardon farkı Burada e, biraz daha Ön plana çıkacak çünkü Aktar bulduğu her ürünü satacaktır Ticari bakarı olaya. ama biz eczacılar Ben e, eczacı olarak kendi kullana, Kullanmayacağım bir ürünü asla Ve asla eczanemde bulundurmam Ve tüketicime de vermem Dolayısıyla burada işte eczacının Danışman rolü devreye giriyor e, Bu Ürünlerin, fitoterapi ürünlerinin işte etkinliği, güvenilirliği, klinik çalışmalarının olup olmaması, sonra bu ürünlerin orijini, kültürü, hasat koşulları, bunların hepsi bizler için çok önemli, biz eczacılar için çok önemli. Tabii ki bu arada iyi, iyi üretim uygulamaları dediğimiz GMP ya da GLP dediğimiz iyi laboratuvar uygulamaları, bunların hepsi, yani bizim komisyonumuza gelen firmalar ciddi dosyayla gelirler sertifikaları, ürünün nerede üretildiği. Bunların hepsi komisyonumuzca incelenir. İncelendikten ve okey gördükten sonra grubumuza duyurulur. Türkiye'de e, fitoterapide tabii ki e, belki de e, yasal bir zeminde olmadığı için fitoterapi tam olarak bilimsel olarak bir takım umut tacirleri var. Bunu hepimiz biliyoruz maalesef. Biz, e, maalesef. Eczacılar olarak Meslek örgütleri olarak, farmatik olarak hepimiz elimizden geldiğince bunlarla mücadele etmeye çalışıyoruz. Çok uyanık olmak gerekiyor Kesinlikle. ve sürekli tepkiyi göstermek gerekiyor. Yani tepkiyi sadece bir ya da iki kişi gösterdiği zaman hemen o kişiye Aha, gene o mu yazdı denebiliyor. Ama hem örgüt hem bireysel olarak ezarcıların özellikle de medyada yer alan yalan yanlış bilgileri mutlaka tepki göstermesi lazım. Yani rutin e, her gün gazetelere bakıp bilmiyorum öyle de bir komisyonunuz var mı öyle de bir komisyonunuz olsun bence. Henüz yok ama kurarız. <gülüyor> bence bu programdan sonra öyle bir komisyon da kuralım. 2-3 tane eczacı meslektaş bütün gazeteleri açıp içinde e, bitkisel e, ürünler ve dermokozmetiklerle ilgili e, yanlış bilgilerin olduğu makaleleri köşe yazılarını ya da magazin yazılarını her neyse derleyip onlara derhal yanıt vermek yani yazarı kimse o haberin onu Esen uyarmak evet. onu yapmak lazım ben okuyabildiğim gazetelerde gördüklerimi Ali hocanın itirazına rağmen gecenin ikisine kadar oturup yolluyorum ama yani bir tek benim ya da işte bir tek bir başka Birkaç arkadaşın yani. yapması Tabii. yeterli olmayabilir hani örgüt ...olarak yapmakta yarar var. Belki bunu eczacı odalarından... ...isteyebiliriz evet. yani. Eczacı odası bunu yapabilir. Belki hı hı. çok daha da etkili olur Tabii diye ki. düşünüyorum. Tabii ki. Halkın e, fitoterapi ürünlerini sadece eczanelerden almasını gerektiren bir başka neden de e, bu bitkilerin e, çevresel etkinleri, yetiştiği yerlerdeki çevresel etkinleri, tarımsal etkinleri, e, saklama koşulları da çok önemli diye düşünüyorum. E, mesela aktarlardan alınan ürünler konusunda aktar sahipleri bu bitkilerdeki ağır metal oranlarını hiçbir zaman ne bilirler ne de bilmek isterler. Öyle düşünüyorum ya da bitkinin mikrobiyolojik güvenirliliği ya da saklama koşulları bunlarla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını düşünüyorum bizim için ambalaj firma güvenirliliği tabii ki fiyatı sunulan belgeler ve satın alınan yer bu anlamda çok önemli. E, fitoterapi kavramı daha önce de konuştuğumuz gibi ülkemiz için çok eski bir kavram değil yeni bir kavram Onun için de sömürülmeye açık bir tarafı var Türkiye'de Bunun için biz lezacıların bu konuda e, gerekli özeni göstermeleri gerekiyor diye düşünüyorum Çünkü bugün 2-3 kitap okuyan e, fitoterapistim diye ortaya ya, çıkıyor evet, <gülüyor> Dolayısıyla biz bu işine eğer eğitimini aldıysak gerçekten bu konuya e, gerekli özeni göstermeliyiz ve sahip çıkmalıyız Sadece bugün sadece ürünü ya da ilacı raftan alıp tüketiciye, hastaya veren insan olmamalı. Mutlaka hastasını takip etmeli. İşte burada belki de biraz önce konuştuğumuz koruyucu sağlık devreye giriyor. Yani mühim olmada, mühim olan o insanın, kişinin hasta olmadan hasta olmamasını sağlayacak yaşam kalitesini sağlamak. Yani wellness dediğimiz şey evet. yani sağlıklılık halinin sürdürülmesi, sürdürülmesi çok, çok önemli. Eczacıya <gülüyor> bu konuda çok, çok önemli rol düşüyor. <gülüyor> düşüyor. <gülüyor> Pire diyabetin tespitinde eczacıların ıı, etkisi da. önemli işte <gülüyor> çölyak gibi çölyak yani gibi, evet. çünkü eczaneye gelen her kişiyle ıı, kuracağınız iletişim hiçbir zaman o kişinin kimle ya da diğer sağlık ıı, kuruluşlarında ıı, kuracağı ıı, etkiden çok daha e, geniş e, çok daha etkileyici çok daha kalıcı diye düşünüyorum o yüzden e, mutlaka eczanenin kapısından gelen her kişiye sağlığı konusunda hem koruyucu sağlığı hem kullandığı ilaçlar onlarla birlikte kullanamayacağı bitkisel ürünler ya da kullanabileceği bitkisel ürünler konusunda bilgi verildiği ve mutlaka verilmeli Evet tarafından. verildiği sürece eczacı saygınlığını da e, kazanacaktır. Ben en çok da tertemiz beyaz önlüklü ışıl ışıl e, beyaz bir sağlık kuruluşuna girdiğinizi hissettiğiniz eczaneleri seviyorum. E, sizin eczanelerinizin de büyük bir kısmı öyle bira yani benim gördüklerim üzerinden o yüzden de kutluyorum sizi her Teşekkür yerde edersin. de örnek vermeye çalışıyorum. Biliyorsunuz bir araştırma yapıldı. <gülüyor> Eczacıya önlük giydirilmeyip <gülüyor> eczacı teknisyenlerine, kalfalara önlükler giydirildi. Kapıdan bir gün boyunca yapılan bir araştırmada ezanıye gelen Kişilerin yüzde seksen beşi kalfalara gitti, yani beyaz önlükleye gitti. E, Dolayısıyla zaten herkes e beyaz önlük giyiyor bugün. Eczacı e beyaz önlük giymeli, o kesinlikle öyle olmalı. Ben özellikle yeni mezun eczacılarda yani yeni mezun ettiğimiz öğrencilerimizin eczanelerine gittiğimde bakıyorum bütün elemanlarını beyaz giydirmiş ama kendisi çok iki dirhem bir çekirdek şık şık giyinmiş önlüğü yok üstünde hani o ayrıcalık hani o sanki o işletmenin patronu olduğunu hissetsinler mi istiyor nedir yani bilemiyorum onun arkasında yatan şey ne ama bence yanlış yapıyor yüzdeyene de söylüyorum her yerde de yazıyorum Gerçekten beyaz önlükle pırıl pırıl eczacı bir sağlık elemanı olduğu, eczanenin bir sağlık danışma noktası, bir ilaç danışma noktası olduğunu her haliyle, bütünüyle göstermeli. O zaman fitoterapetikler içinde, kozmetikler içinde insanlar koşa koşu eczacılarına geleceklerdir ve onlara fikir soracaklar alacakları ürünü içleri rahat bir şekilde ezarcısına danışarak alacaklardır diye düşünüyorum evet ee... Fitoterapinin belki de kimyasal ilaçlardan e, tek farkı ya da evet tek farkı diyebiliriz. Kimyasallar e, hasta kullandığı zaman bir saat içinde ağrısı geçebiliyor, <gülüyor> tedavi <Tabii>. edebiliyor. <gülüyor> Bu belki hastaya bir yerde e, daha çabuk cevap vermesi anlamında iyi bir şey ama uzun sürede de üstlerinden tutun bir sürü yan etkisi olabiliyor. Tabii. Onun için eğer biz tüketicimize, hastamıza fitoterapi ilaçlarının e, uzun vadede gerçekten... Ona yarar sağlayacağını ikna edebilirsek ki bugün eczacılar yapılan anketlerde en güvenilir e, meslek grubunda çıkıyor. Edebileceğimizi düşünüyorum. Gerçekten fitoterapi ürünlerine eczanelerimize çokça yer vermeliyiz. Ve e, bu konuda e, Türkiye'de 4-5 marka var ki Solgar olsun, Arcofarm olsun, Lifetime olsun. Bunların hepsi eczacılara sonuna kadar eğitimler verip hep destek olan firmalar Douglas yine öyle ee, daha çok eğitim alıp biraz daha bizim eczacılar olarak işin içine girmemiz gerekiyor diye düşünüyorum yani biz bu konuda eczacılar e, biraz daha günceli takip etmeliyiz çünkü hiçbir meslek okuldan mezun olduğunuz gibi devam etmiyor çağı yakalamak istiyorsak ya da iyi bir şeyler yapmak istiyorsak mutlaka kendimizi geliştirmeliyiz o her meslek için söz, söz konusu tabi ama eczacılar için hele de Birebir sağlıkla ilgili e, meslek grupları için çok daha önemli. E, biz bunu Ali Hocayla hep e, tartışırız kendi aramızda. E, e, örneğin ezarcı odalarına e, fitoterapi eğitimleri için gidiyoruz. Türk Ezarcılar Birliği'nin organize ettiği e, eğitimler bunlar. E, her keresinde bir sonrakine bir şeyler ekliyoruz. Hı hı. E, i̇şte... E, 16 Ocak'ta Ankara'daydık şimdi 6 Şubat'ta tekrar Ankara'dayız ama ben 3 tane daha e, bitkiyle ilgili ondan hazırlanmış e, fitoterapötiklerle ilgili e, konular ekledim. Tabi süre azaldığı için de e, da, daha öncekileri biraz kısaltarak yenilerine yer açmak Hı -hı. E, durumundayız. Yani her gün bilim gelişiyor. Evet. Bilimsel araştırmalar, özellikle de bitkiler üzerinde yapılanlar, fitoterapötikler üzerinde yapılanlar bizim ülkemizde de dahil olmak üzere artıyor. Bunları güncellemek lazım. Evet. O yüzden mezun olan meslektaşlarımızın mutlaka meslekçi eğitimlere katılması gerekiyor Kesinlikle. ve bence bitkisel ürünlerin, bitkisel sağlık ürünlerinin ezaneden halka ulaşması konusunda da hem sizler gibi bir araya gelen ezarcılar, hem ezarcının meslek odaları meslek örgütleri işte kooperatifler odalar hı hı. Türk ezarcılar Birliği bunların mutlaka baskı unsuru olması lazım biliyorum dinleyenler diyorlar ki hocam bizim zaten başımız dertte bununla uğraşacak halimiz yok diyorlar Bence ama e, hiçbir meseleyi ertelememek lazım şikayet ederek bir yere varamayız e, mutlaka çözmek durumundayız çözümün bir parçası olmak durumundayız dayız. Bir bir parça daha çalalım mı? Siz en çok hangi şarkıyı seversiniz? Mesela ben en çok Zülfü Livaneli'den Bir sevdalı başım, değil mi? Sevdalı başım çok seviyorum. Sevdalı severim. başım. Evet. <gülüyor> çok severim. Tahmin ettim ben de. Evet, sevdalı başımı dinliyorum. O zaman bunu dinliyorum. isteyebilir miyim? Evet, çok <gülüyor> teşekkür ederim. Için. Teşekkür ederim. Çok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 Evet, sevdalı başımı dinledik Zülfeli Vanili'den ne tesadüf ne büyük rastlantı Neylan Hanım da çok severmiş bu parçayı siz e, parçayı dinlerken biz de e, bu şarkıyı ne kadar sevdiğimizi karşılıklı söyledik doğadan gelen sağlıkta bugün ezarcılık mesleğine bir ışıltı getiren gerçekten Avrupa Birliği normlarında ezarcılık yapmaya çalışan bir grup ezarcı meslektaşımızın oluşturduğu Farmetik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sevgili Neylan Zırhlıoğlu Türkoğlu'nu konuk ettik iyi ki geldiniz ben çok teşekkür ediyorum inanılmaz keyifliydi çok hoşlandım çok teşekkür ediyorum bundan sonra özel bir program yapalım <gülüyor> her türlü e, program konu e, program konuklarımıza e, birer armağan vermeyi e, düşündüm ben e, her gelen konumuza Fitomet dergisinin son sayısını e, vereceğim ama e, bundan önceki sayı size ulaştı son sayımız baskıda arkadan yollayacağım Neylan Hanıma Neylan Hanımın çok sevdiği Umud'un türküsünü ona armağan ediyorum e, hep Türkiye için umut olmaya eczacılık mesleği için umut ol devam edin... ...umudunuz hep sizinle olsun... ...çok teşekkür ediyorum... Ee, ...ama bizler mesleğimizi bu kadar sevdikten sonra... ...çok daha güzel şeyler yapacağımızı... ...ve yeni nesile çok daha güzel bir eczacılık... ...bırakacağımızı... ...en bir şüphem yok... ...ben teşekkür ediyorum... ...ben de sizlere güveniyorum... ...evet Neylan Hanım'ı uğurladık... ...bugün biraz asayi üzümünden bahsetmek istiyorum... ...asayi ya da açayi üzümünden... ...aslında... İnternete bakacak olursanız birbirinden çok farklı bitki resimleri, birbirinden çok farklı bitki isimleriyle karşılaşıyorsunuz. Asayi üzümü botanik tanım olarak Öterpe olerasia. Ara bir bitki. Palmiye'ye benziyor. Orta ve Güney Amerika'da yaygın bir bitki. Hurma'ya benziyor. Özellikle su basan ovalarda ve nehir kenarlarında yetişen bir bitki. Bitkinin meyvaları koyu renkli, siyaha yaklaşan meyvaları antosiyan bileşikleri yönünden zengin. Ama bu bitki yerel olarak yetiştiği yerde, yani başta Brezilya, Kolombiya ve Surinam'da olmak üzere çokça üretiliyor ve meyvasından e, jöleler, şuruplar, likörler, dondurmalar, enerji içecekleri hazırlanıyor. E, ve e, bu ülkelerin e, adeta milli gelirlerinin büyük bir kısmını e, asayi üzümü dediğimiz e, terpe, oleraseya meyveleri oluşturuyor. Halkın da başlıca besin kaynaklarından bir tanesi. Halk arasında ateşe, ağrıya, gribe karşı kullanımı var. Ayrıca meyvelerden koyu bir yağ elde ediliyor. Yeşil renkli bir yağ elde ediliyor. Bu koyu yeşil renkli yağda kabız olarak kullanılıyor. Meyve suyu olarak tüketimi çok yaygın kadar çok e, kullanılıyor ve ihraç ediliyor ki e, sonuçta özellikle elde edilen meyve sularının e, stabilitesi e, konusunda e, çok sayıda çalışma yapılmış durumda. Özellikle e, bir takım gıdaları bo renklendirmek amacıyla asahi yüzümünden de yararlanılıyor. Yoğurtlara, dondurmalara, reçellere renklendirici olarak ekleniyor. Bu eklenirken e, bir takım... Yine doğal ürünlere emdiriliyor antosiyanlar. İşte onların stabilitesi üzerinde çok sayıda çalışma var. Ee, etkilerine gelecek olursak antosiyanlar antioksidan etkili. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Bu antioksidan etkileri nedeniyle e, damarları koruyucu olarak kullanımı çok e, öneriliyor ee, özellikle doğal yoğurt ve dondurma e, yapımında renklendirici olarak öneriliyor e, biyolojik aktiviteleri üzerinde yapılan çok sayıda çalışma var anti, anti enflamatuar ve antioksidan etkisi saptanmış durumda e, süremiz daralıyor o yüzden e, biraz cümlelerle geçeceğim ayrıntılara girmeyeceğim bu e, Vazodilatasyon ve kardiyovasküler hastalıklarda çok etkili. Biraz önce de söylediğim gibi polifenolce zengin diyetler biliyorsunuz kardiyovasküler hastalık riskini azaltıyor. Bu da öyterpe, oloreasya meyvelerinin özelliği antosyanlar ve polifenollerce zengin olması nedeniyle e, kardiyovasküler rahatsızlıklarda ya, özellikle rahatsızlıkların önlenmesinde e, önemli bir yer edilmesini sağlıyor. E, Hiperkolesterolemi tedavisinde kullanılabileceği yolunda da bir çalışma var ama tabii bu çalışmalar e, teyit edilen başka çalışmalarla e, zenginleşmeli mutlaka e, birkaç çalışmayla hemen bu e, bu amaçla kullanımını söylemek fazla iyimserlik olur. Mutlaka destekleyen yeni çalışmaları beklememiz lazım. Türkiye'de yetişen bir bitki değil. O yüzden bu çalışmaları biz yapamıyoruz. <gülüyor> Başta da söyledim Brezilya ve ...çevresinde aynı paralelde... ...yetişen bir bitki... ...ama bize kadar geldi... ...işte sakızların içinde var... ...galiba reklamlarda... ...bir kez görmüştüm... ...tabii o renkleri antosiyanlar veriyor... ...ve Brezilya'nın... ...en önemli ihraç ürünlerinden bir tanesi... ...işte özellikle... ...nişastalara falan emdirilmiş... ...asayi üzümü... ...ekstreleri... ...kanser tedavisinde ne şekilde kullanılabileceği konusunda araştırmalar yapılmış. Ee, özellikle e, görüntüleme ajanlarından kullanılmış e... Biri olup olamayacağı konusunda bir araştırma var. Bu çok önemli. Biliyorsunuz görüntüleme ajanlarında birçok radyoaktif bileşik hastaya verilmek zorunda kalınıyor. Hani onun yerine bu tip ürünler kullanılabilir mi diye. ...onkoloji kliniklerinde yapılan çalışmalar var. Öyterpe, Oleracea da bunlardan bir tanesi. Oleracea diyorum. Oleracea size çok yabancı gelmemeli. Olea zeytin. Akdeniz'de yetişen zeytin. Biraz zeytin yapraklarına benziyor... ...diye düşüneceksiniz ama öyle değil. Meyve zeytine benziyor. Birazcık ama... Çekirdekleri oldukça iri. meyvaları zeytine benzediği için Oleoriasya'ya gelmiş. Ee, yapılan bir çalışmada e, özellikle yaban mersini yani e, Vaccinium myrtillus, e, ayrıca çilek e, ve ahududu böğürtlen e, ile karşılaştırıldığı zaman e, açayi ya da asayi üzümü ekstresinin kısımları e, e, Potansiyel olarak onlarla aynı aktivite de olduğu saptanmış. Yani e, bizim asayi ürünü e, kullanmak yerine kendi ülkemizde e, doğal olarak yetişen vaksinin mirtillusu e, üretmemiz ve onu kullanmamız da aynı işi görecektir. Bunu söylemek istiyorum. Hani Avrupa Birliği bizi pazar olarak görüyor. 60 milyon, 70 milyonluk bir pazar olarak görüyor. E, biz de onlara bizim ülkemizde yetişen e, etken maddeleri belli, e, iyi tarım uygulamalarıyla yetiştirdiğimiz ürünlerden hazırlayacağımız fitoterapötiklerle biz de onları pazar olarak e, görelim diyorum böyle de bir hayalim var insanlar önce hayal etmeli <gülüyor> sonra bu hayali projelendirmeli e, ben projelendirmedim ama o kadar çok söyledim ki insanlar benim bu hayalime biraz e, sahip çıktılar diye düşünüyorum Giresun ve civarında e, vaksin yumurtlusu üretiliyor biz de onları üzerinde meyvaların üzerinde farmakognozik araştırmalar yapıyoruz entosiyan içeriğini inceliyoruz ee, oradaki arkadaşlar bitkinin meyvaları mavi lacivert renkli olduğu için e, yaban mersini öteki mersinle yani mirtus kombinüsle kar karıştığı için e, hocam biz buna mavi yemiş diyeceğiz dediler bence de çok yerindeydi ve bunun şeysini aldılar patentini değil de ona bir şey deniyor e, telifini aldılar Ma, e, mavi yemiş deniyor ben de artık bugünden başlayarak Vaxinium mirtillus için Türkçe isim olarak mavi yemişi söylemek istiyorum çünkü gerçekten meyveleri lacivert mavi renkli Antosyanlarından dolayı e, mavi yemişimizi geliştirip onlardan üreteceğimiz e, fitoterapötikleri önce eczanelerimizi sonra da e, Avrupa Birliği ülkeleri eczanelerini ve tüm dünya ülkeleri eczanelerini e, gönderebilmeyi diliyorum. Bu haftada bu kadarlık gelecek haftaya kadar esen kalın mutlu kalın her şey gönlünüzce olsun ama soru sormayı sakın unutmayın. Doğadan gelen sağlığın ilk harfleri DGS et ieo İstanbul eczacı odası.org.tr'ye sorularınızı bekliyorum. Asai üzümü ile e, ilgili soruyu soran eczacı meslektaşımızı da kutluyorum. Evet sorular da bekliyorum sizden. İyi haftalar, hoşça kalın. Profesör Doktor Filiz Meriçli'nin hazırlayıp sunduğu Doğadan Gelen Sağlık programını dinlediniz.